1323 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in veda hutbesindeki emrini, Vebisa'nın tebliğ etmesi, Vebisa, Rakka'da, en büyük mescidde Ramazan ve Kurban bayramları gününde ayağa kalkarak, ben Resulullah'ı veda haccında gördüm, halka hutbe okuyor ve, ey insanlar, en çok saygı gösterilen ay, hangi aydır, dedi, içinde bulunduğun şu ay, dediler, Hazreti Peygamber, hürmete en layık şehir hangisidir, dedi, bu şehir, dediler, Hazreti Peygamber: Ey insanlar, sizin kanlarınız, mallarınız, namuslarınız birbirinize haramdır. Tıpkı bugününüzün, bu ayınızın, bu şehrinizin haram olması gibi, Allah'a kavuşacağınız güne kadar böyledir. Ey insanlar, tebliğ ettim mi? dedi. Halk: Evet, sen tebliğ ettin, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini göğe doğru kaldırarak, Ya Rabbe, sen şahit ol, dedikten sonra, Ey insanlar, burada bulunanlar, burada olmayanlara tebliğ etsin, buyurdu, o halde yaklaşınız, Peygamberin tebliğ ettiği gibi size tebliğ edeyim, dedi.